Elhamdülillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahirrabbilalemin Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün 30 Nisan 2009 Perşembe Dersimiz Beykuni Hadis Mustalahı derslerimizin ikinci dersini işleyeceğiz inşallah Geçen hafta şey e, ilk derste bir mukaddime yaptık zaten Bugün inşallah Devam edelim kaldığımız yerden Şimdi müellif rahimahullah İmam Beyhuni kitabına besmele ile başlıyor. Bugün bizim okuyacağımız eee nazımlar şuraya kadar olacak. Onu da beyan edelim. Diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ebda'u bil hamdi musalliyan <Sessizlik> ala Muhammedin hayr nebiin ursila ve zi min aqsamil hadisi 'inda ve kullu vahidin ata wahanda.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 Buraya işleyeceğiz sadece. Şimdi bu tahtaya yazdık ilk e, nazmın ilk kısmını. Bismillahirrahmanirrahim. Ebde'u bilhamdi musalliyen ala Muhammed'in hayri nebiyyin ursile. Tamam. Şimdi e, müellif rahimehullah diyor ki önce bir mana verelim. Ebde'u başlıyorum diyor kitaba. Kitaba başlıyor ki Ebde'u başlarım bilhamdi hamd ile musalliyen salavat getirerek ala Muhammed'in Muhammed'e. O Muhammed kim? Hayri Nebiyyin ursile. Hayri Nebiyyin, gönderilmiş nebiilerin ursile, gönderilmiş nebiilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat getirerek başlarım. Yani hamd ile ve gönderilmiş nebilerin nebiilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat ile başlarım diyor. Tamam mı? Ebde'u bilhamdi musalliyen ala... Ebde'u, başlarım. Bilhamdi, hamd ile musalliyen salavat getirerek, tamam mı? Evet. kime? Şunun üzerine. Muhammed'in, Muhammed'in sözü. O Muhammed ki hayri, nebiyyin, nebileğinin en hayırlısı Ursula, gönderilmiş olan. Tamam. Şimdi alimler tabii burada... E, müellifin şu e, lafına değiniyorlar diyorlar ki bakın müellif rahimehullah kitabına başlarken diyor ki ebdeu bilhamdi. Hamd ile başlarım. Ancak biz ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim dedik başında. Şimdi Allahu alem bu kitabın asıl nustasında yani müellif bunu yazarken besmeyle başladımı başlamadı mı bu şüpheli. Yani nuskaların bir çoğunda yok bu. Besmeyle başlamış mı, başlamamış mı? Ancak Allahu alem bu kitabı şerh eden bazı e, şarihler besmelenin olduğunu söylüyorlar. Ama işgal olan yer neresi? Müellife dikkat et, ebde'u bilhamdi, hamd ile başlarım diyor. Eğer besme ile başlasaydı, bismillahirrahmanirrahim ile başlarım diyebilirdi. Ancak biz diyoruz ki biz burada şarihlere itimat ederiz. Çünkü şarihler diyorlar ki demek ki görmüşler. Müellih kitabına besmele ile başladı. O zaman diyoruz ki, burada ebde'u bilhamdi, hamd ile başlarımdan kastı nisbi olarak başlangıç. Hatırlarsan işlerdik. Başlangıç iki türlüdür. Hakiki ve nisbi. Biz bunu işledik e, diğer metinlerde. Biz de takip eden kardeşler bilir. Tamam. O zaman ebde'u bilhamdi musalliyen ala. Ebde'u bilhamdi. Şimdi ee ee burada bilhamdi musalliyen burada musalliyen ne olarak gelmiş? Nasb olarak gelmiş. Şurası var ya. Musalliyen. Musalliyun musalliyin değil. Musalliyan. Burada hal. Yani salavat getirerek başlarım. Burada hal olarak gelmiş. O yüzden mensup burası. Orayı da beyan edelim. Peki ham neydi? Biz bunu geçen derslerde açıkladık. Kısaca diyelim ki vasfun ile alakası tazim. E, tazim etmek kastıyla, Tamam mı? E, yani ta tazim etmek kastıyla güzel şeylerle vasıflamak karşı tarafı. Vasfunu beyan etmek. İşte bu bu mesela Allah için işte Allah Rahman'dır Rahim'dir. Ya Rahman, Ya Rahim Sana hamd senalar olsun gibilerinden vesaire. Evet. Ama dikkat edecek olursak müelif diyor ki bilhamd, hamd ile başlarım ama kime hamd? Beyan etmemiş buna. Ama alimler diyor ki burada beyan etmesine gerek yok. Çünkü müellifin hali belli. Hali ne? Müellifin Müslüman. O zaman Allah olacak burada hamd edilen. Burada açık. İlla nazımlar böyle muhtasar olduğu için illa beyan etmesi gerek yok. Evet. Bilhamdi alallahi falan illa demesi şart değil. Evet. Çünkü müellif zaten Müslüman. Ham burada Allah'a ediyor. O da ayrı bir nokta. Şimdi musalliyan alen nebi. Muhammed'e e, ala Muhammed'in Muhammed'e salat getirerek. Peki salat ne? Salat eee Allah mesela sallallahu ala Muhammed dediğinde. Buradaki salat Allah'tan Muhammed'i övmesini talep etmendir. Salat Allah'tan yani diyorsun ki Allah'ım salli ala Muhammed yani Allah'ım Muhammed'i öv. Muhammed'e salat eyle yani Muhammed'i öv. Tamam mı? Ee, ancak bu tabi bu beşerden e Muhammed sallallahu söylerken ki manada bu şekilde. Mesela Allah'ın da salatı var. Orada e, yani Allah da salat eder. Mesela müminler salat ettiği zaman Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem'e. buradaki kast ne? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediğinde Allah'ın Muhammed'e ve alinle ne yap? Allah Muhammed'e ne yap? Salatta bulun. Övgüde bulun manasında. Tamam mı? Budur. Ancak e, Allah'tan Muhammed'e salat olduğu zaman hani diyor ya Allah ve melekleri salat eder. Allah'tan Muhammed'e salatın kastını, bu da Buhar'in Ebu Buhar'da geçen Ebu Ali'nin lafı olarak, yani Allah'ın Muhammed'e sal, salatı onu meleklerin katında e, al, e, Allah'ın e, meleklerin katında övgüsüdür, tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin meleklerin katında övgüsüdür, tamam mı? Evet. tabi ancak mesela bazı kişiler demişlerdir ki buradaki salat rahmet. Salat rahmettir demişler. Ancak diyoruz ki Allahu Alem bu, bu kabil zayıf. Bakara suresi 157. ayeti bir açalım. Bakara 157. bir açalım inşallah. Yani bunlar diyorlar ki salat Allah tarafından Muhammed'e Salat'tan kasıt Allah'ın Muhammed'e rahmetidir. Tamam mı? Evet. Biz diyor ki ya, bu telâzüm babından söylersin ama e, e, Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demek değildir. Bu bu görüş zayıf. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki: "Ulaike aleyhim salavatu min rabbihim ve rahme." Evet. Onlar onlara Allah'tan bir salat vardır, bir de rahmet vardır. Bak nasıl ayırdı birbirinden? Evet. Eğer biz buradaki ayette e, salata rahmet deseydik, bak Allah'ın diyor ki: "Ulaike aleyhim salavatu" Allah'tan onların üzerine salavatlar vardır ve rahmet vardır diye ayette. Şimdi okuyacağız. Şimdi eğer burada salattan kasıt rahmet olsaydı ne olurdu tercümesi? İşte. Onlara Allah'tan salatlar vardır, şey rahmetler vardır ve rahmet vardır. Bak uyumsuz. Hem iki tane hem çoğul kullanıyorsun, evet. hem de ikisini tekrarlıyorsun diyorsun ki Allah'tan onların üzerine rahmetler vardır ve rahmet vardır. Evet. Böyle bir şey olmaz. Oku, bak ne diyor Allah. İşte Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet hep onlaradır. He bak bağışlanmalar ve rahmet nedir? Hep onlaradır. Hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Ha. Eğer rahmet olsaydı ne olurdu? İkisi olmazdı. Hiçlain olmazdı. Evet, bağışlanmalar ve bağışlanmalar evet. rahmet. Tamam. Var. Evet. O yüzden diyoruz ki eğer burada Allah azze ve celle'nin tamam mı meleklerin katında onu övmesidir. Evet. Tamam? Evet. Sonra Elif nasıl devam etti? Muhammed'in hayri nebi yin ursila. Ben hamd ile başlarım. Salat getirerek kime? Muhammed'e. O Muhammed'in hayri bir yin ursila. Gönderilmiş nebilerin en hayırlısıdır. Tamam. Ee, Muhammed işte burada geçten Muhammed nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden bir isim zaten maruf. Kur'an'da iki, iki isminden zikreder. Ahmet. Evet. Ahmet ve e, Muhammed. Tamam. Bunlar da maruf. Şimdi bu, bu nazımın bu kısmını silelim. Bu kısmını siliyoruz. İkinci kısmını yazalım. İkinci kısmı. Övül ha, övül ha, sahih o. Övül ha, sahih Ma, Övül ha sahih ve Tamam. Diğer kısmı beytin. İsna duhu duhu ve Ölümü olanın, ölümden önceki günlerdeki davranışları, ölümden sonra da davranışları, ölümden tamam mı? davranışları, ölümden sonra da bu andan itibaren, bugün zaten işleyeceğimiz konu sadece davranışları, hadisin sonra da davranışları, ölümden sonra şu andan itibaren artık kitabına mustalah tariflerine girerek başlıyor. Ee, bu da ilk e, hadisin kısımları diye bir başlık atalım. Diyelim ki hadisin kısımları. Tamam. Hadisin kısımları. Birincisi o zaman sahih. Şimdi burada bu, bu nazımlarda sahihin tarifini yapıyor. Diyor ki sahih. Evveluha sahih. Yani bu kısımların bir tanesi evveluha ilki es sahihu. Sahih hadisler Ve Burada huve sahih'e deniyor Ve huve mattasal. O ki muttasıl olmuştur bu hadis. Evveluha birincisi es sahihu. Sahihtir. Ve o sahih şudur. Ma o ki idtas olmuştur muttasıl olmuştur İsnâduhu Velem Evet yine Pil bitti yine Şey yapacağız Dosyaları birleştireceğiz İçinden inşallah Evet, sahihu birincisi sahihtir. Ve huve, o sahih, ma, o ki idtasale, muttasıl olmuştur, isnaduhu, isnadı. Ve lem yuşaz, ev yual. Ne bunda illet bulunur, ne de ne şazlık vardır, ne de illet. Tamam mı? Bu birinci kısım. Şimdi o zaman müellif kitabına ilk olarak neyle başladı? Sahih hadisin, hadisin kısımlarından sahih hadisle başladı. Peki sahih hadisin tarifi şu. Huvellezi, ittasala sanaduhu bi naqli al-adl ila muntahahi min ghayri Şimdi bu beyti biz e, düzgün bir e, cümle kalıbıyla tamam mı? Eee tarifini veriyor Say hadis ne? Huwa al-hadisu allazi ittasala sanaduhu bi naqli al-adl ila min Yani o hadis senedi muttasıl olan. Ama nasıl muttasıl olan? Bi naqli adaletli olan ve daptı güçlü olan ezbe yani bu dapt ne demek anlatacak daptı güçlü olan kişilerin nak, nakletmesiyle senedi muttasıl olan kopukluk olmayan. Bunların hepsini açacağız. Ann-mislihi ila Yani hadisin ravinin başından sonuna kadar bütün ravilerde bu bulunacak. Ann-mislihi ila muntaha. Min gayri şuzûzin ve la ille Şaz ve illet bulunmayacak. sayı hadis bu. Şimdi bunları açalım. Şimdi müellif kitabına hadis kısımlarından sahih ile başlamıştır dedi. Çünkü sahih hadis kısımların sebebi ne peki? Diyor ki çünkü sahih hadis e, hadis kısımlarının en şereflisidir. Sahih ismi üzerinde. O yüzden kitabına e, e, çok güzel bir başlangıç yapmıştır hadis kısımlarından. O da sahih hadis. Sonra nasıl e, tarif ediyor bunu? Diyor ki huwa ma ittasale isnaduhu. Sahih hadis isnadı muttasıl olan demektir. Sayı hadis, isnadı muttasıl olan yani. Yani muttasıl e, bir isnad ile rivayet edilmiştir. Muttasıl isnad ile. Yani her bir ravi kendisinden önceki raviden almıştır direkt. Arada bir kopukluk yok. Tamam mı? Arada bir kopukluk yok. Yani senedi it, muttasıl olacak dedik ya. Peki ittisal ne demek senedi muttasıl olması? Huve sima'u kulli ravin minel ravi Yani her ravinin kendisinden önce gelen raviden direkt alması. Hani arada bir Kopukluk olmaması. Düşün ki diyor ki Yılmaz Erhan'dan aldı. Halbuki e, e, Erhan Yılmaz arasında daha Yılmaz doğmadan Erhan, Erhan abi mesela 10 sene önce vefat etmişti. Tamam mı? Burada arada bir kopukluk var. Yani burada bir ittisal yok. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki senedi muttasıl olacak. Birinci şartı bu. Yani hu, peki ittisal ney? Huve sima'u kulli ravin minel ravillezi yeli. Her ravinin kendisinden önce gelen raviden bir zat duyması. Yani duyması ondan hadisi. Alması, arada bir kopukluk bulunmaması. Bunu şöyle yapalım, rakamlarla örnek verelim. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam var. Bunların hepsi ravi. Düşün. Bir, bir ravi, 2 bir ravi. İsim vermiyoruz, rakam ismi veriyoruz ravilere. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela diyor ki, bana bir rakamı, mesela İmam Bukhara diyor ki, mesela bana bir rakamı tahdis etmiştir. Bir rakamı da o da bana iki rakamı tahsis etmiştir diyor. O da diyor ki bana üç rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki bana dört rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki bana beş rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle demiştir. Tamam. Bu, bu hadise biz ne deriz? Senedi muttasıldır. Yani bir kopukluk yoktur. Senedi muttasıldır. Ancak mesela şöyle dese. E, mesela Tirmizi'de bir rivayet var atıyorum. Diyor ki bana bir rakamı tahdis etmiştir. O da iki rakamından tahdis ettiğini söylüyor. O da dört rakamından tahdis ettiğini söylüyor. Arada bir kopukluk var. Nerede üç? Heh, burada senedi ne oldu? Munkati oldu. Yani şş, o zaman sayı hadiste şunun ispatı lazım. Her ravi kendisinden aldığı raviden almış bizzat. Bu aranır. Arada bir kopukluk olmayacak. Mesela diyelim ki bir hadisin senedine bakıyoruz. Diyor ki Abdullah Muhammed'den aldı. Abdullah Muhammed'den aldı. Şimdi e, e, ricallere indiğimizde mesela bakıyoruz ki Abdullah 5 e, yaşındayken Abdullah 5 yaşındayken e, Muhammed ölmüş. Abdullah Muhammed'den aldı diyoruz ya. Abdullah 5 yaşındayken Muhammed ölmüş. E şimdi 5 yaşındaki veya 3 yaşındayken Muhammed ölmüş. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuk Muhammed'den aldım diyemez. Neden? Çünkü Muhammed öldüğünde çocuk zaten 3 yaşındaydı. Ondan almış olamaz. Tamam burada diyoruz ki senede, senette ne var? İnkita var. Ittis muttasıl değil senet. Munkatı eter yani. Zıttı munkatı. Kopukluk var arada. Boşluk var. Tamam. O zaman Sayı Hadis'in şartlarından bir tanesini Senedi muttasıl olacak. Tamam. Mesela Sayı Hadis'e bir tane örnek verelim. Mesela Bukhari'de bir rivayet var. Diyor ki Haddesena Abdullah İbni Yusuf. <gülüyor> Yerhamun keallahu. Haddesena Abdullah İbni Yusuf. Diyor ki bize Abdullah İbni Yusuf tahdis etmiştir. Bukhari'de bir hadis. Kale o da diyor ki ana bize haber vermiştir Malikun. Malik. An İbni Şihab, İbn Şihab'dı. An Muhammed İbni Cubeyr, Muhammed İbni Cubeyr'den, Cubeyr İbni Mut'im'den, An Ebihi, babasından. Kale diyor ki, Seme'e tu sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, duydum, kara'a fil mağribi bittur Akşam namazında Tur suresini okuyordu. Tamam. Şimdi, bu hadiste, say hadisin bütün şartları var. Ama bizi ilgilendiren şu an ilk şartını sorduk. Neydi? Senede mutlasılı olacak. Burada her ravi kendisinden önceki raviden almıştır. Arada bir kopukluk yok. Indiğin zaman ricallerine bu hadis iliminde var. Tamam Yani işte burada, işte Bukhari diyor ki bize hadis etmiştir. Kim? Yusuf ibn Abdullah'dan alınmış bu. Tamam o da diyor ki bana malik. Hepsi birbirinden almış. Hiçbirinde kopukluk yok. Tamam Bu bir örnek mesela. Evet. Bu hadis kendisinde isnadın, yani bu hadiste kendisinde isnadında ki sika, muttasıl, kendisinde bir şaz yok ve bir illet yok. Hani hadisi tarif yaptık ya, tamam? Peki is is isnadı kopukluk yok diyoruz isnadında. İsnad ne demek? İsnad da şu. Huva silsiletur ruati'l mu'silati li nasl hadis. Isnad o demek. Yani e, hadisin ha e, hadisi rivayet eden raviler silsilesine isnat denir. Hadisi rivayet eden raviler silsilesine isnat denir. İşte bu isnadı Muttasıl olacak. Birbirine bitişecek. Arada bir kopukluk olmayacak bu raviler arasında. Tamam Anladık. Anlaşılmayan yer var mı? Şimdi e, dikkat edecek olursak sayı hadisin tarifi neydi? Ma ittasale seneduhu. Senedi muttasıl olacak. <gülüyor> Adaletli olacak ve daptı olacak. <gülüyor> kendi gibisinden alacak bunu. <gülüyor> Ta sonuna kadar. Ravilerin sonuna kadar kendi gibi olacak bu aldıkları. Adalet ve sikan yönünden min gayr-ı şazûz vela illâ şaz ve illet de bulunmayacak. Şimdi şaz. Şaz olmayacak. Tamam Şimdi şaz olmayacak ama şazlık 3 3 şekilde vardır. Şaz öncelikle şaz nedir? Şaz şudur. Huve ruâtur râvil makbûlî muhâlifen men huve evlâ minhu. İmmâ adeden ov tavsîkan. Şaz şu demek. Makbûl olan yani kabul görmüş bir râvinin tamam mı? Makbul olan bir ravinin kendisinden daha evla olan birisine muhalefet etmesi. Yani ben Yılmaz olarak iyi bir insanım. Makbul bir kişiyim insanlar tarafından. Hadisim alınıyor. Ama sen benden daha makbulsun ve daha evlasın. Benim hadisim senin hadisine, benim rivayet ettiğim hadis, senin rivayet ettiğin hadise muhalefet ediyor. Sen benden daha evla olduğun için ve benim de e, rivayetim senin rivayetine muhalefet ettiği için ben burada şaz kalıyorum. Ben alınmam, sen alınırsın. Halbuki ben adalet sahibiyim, değil mi? Halbuki ben e, sikavi insanım da. Ama sen benden daha sikasın ve adaletin daha ön planda. Daha güvenilirsin. Ve ikimizin rivayet ettiği şey birbirine muhalefet ediyor. Burada sen alınırsın, ben değil. Şaz budur, tamam mı? Ancak Diyoruz ki imma adeden evtausu yikan. Bu illa güvenilir olmasını şart değil. Sayı olarak da bu buna bakabilirsin. Sayı olarak. Mesela diyelim ki ben adaletliyim ve güvenilirim. Sen de adalette ve güvenilirlikte bende ben de eşitsin. Benle eşitsin. İkimizde aynı adalet var insanların gözünde aynıyız ve güvenilirlik noktasında insanlar bize aynı şekilde itimad ediyor. Ama siz iki kişisiniz veya üç kişisiniz ben tek başımayım. Hepimizin adaleti ve güvenilirliği bir. Kim alınır? Burada çoğunluk alınır. Ben tek başıma kaldım, burada şaz olurum. Evet. Tamam. O zaman şazlıkta illa e, adaletin veya güvenilirliğin e, birbirinden üstün olması diye bir şart söz konusu değildir. Bazen güvenilirlik ve adalet noktasında eşit olabiliriz ama karşı taraf sayı noktasında daha çok e, olduğu için. Say, sayı noktasında daha çok olduğu için karşı taraf alınır. Veya adalet veya sıdık. İşte şazlıkta üç şey aranır. Ya sayıda çok olur. Karşı taraf. Öyle alınır karşı taraf. Ya doğrulukta daha doğru bir insan olur. İkimiz de doğruyuz ama sen daha böyle e, doğrusun. Tamam mı? Yani bende ufak tefek hatalar da görünmüş. Çok nadir de olsa. Tamam. Sen benden daha doğrusun. Veya sen benden daha adilsin. Tamam. O zaman diyoruz ki huva rivayetur ravil makbuli makbul olan bir ravinin rivayet etmesi. Nasıl? Muhalifen, muhalefet ediyor bu ravi. Kime? Men huve evla minhu. Kendisinden daha evla olan birisine muhalefet ediyor. İmmâ adeden, yasayı noktasında. Ev tavsikan veya güvenilirlik noktasında. Ev adaleten deriz veya, veya ek olarak. Veya adalet noktasında. Tamam. Ve şöyle toparlıyoruz. Diyoruz ki, mesela bir hadis hadis muttasıl bir senetle gelmiş. Yani hepsi birbirinden almış. Rabi, hepsi birbirinden bir almış gerçekten. Hiç arada bir kopukluk yok. Ancak bu şaz ise işte. Yani herkes birbirinden almış. Bak ilk şartı yerinde. İlk şartı neydi? Hadi, rivayetlerin muhtasıl olması senedin. Tamam bir kopukluk olmaması. Ancak şaz var. Şaz var burada. Yani adalette veya adette veya doğrulukta, sıdıkta yani kendisinden daha racih olan, daha evla olan rivayete muhalefet etmiş. Bu kabul edilmez. Her ne kadar senedi muttasıl olsa da bu kabul edilmez. Şaz olduğu için. Tamam mı? Rivayet eden adil olsa bile senedi muttasıl olsa bile bu şazdır. Ben Yılmaz Şahin olarak adilim mesela. Tamam mı? Adilim. Ve ben hakikaten Ahmet'ten almışım. Ahmet de bizzat Mehmet'ten almış. Mehmet de şundan almış bundan almış. Arada bir kopukluk yok. Adilim de doğru sözlüğüm de. Ama ben muhalefet ediyorum bir, birisine. Ve o muhalefet ettiğim kişi benle adalet noktasında daha üstün. Veya sıdık noktasında daha üstün. Veya onlar birkaç kişi. O zaman benim rivayetim burada şaz kalır alınmaz. Ve zayıf hadis kısmına dahil olur. Zayıf hadis kısmına dahil olur. Tamam. Mesela buna bir... E, o zaman diyoruz ki... E, yani eşruzuz dediğimiz yani şaz olma olayı bazen... Yani şöyle topa... Şöyle diyelim... Dedik ya bir mevzu var o mevzuda sen başka rivayet ediyorsun ben başka rivayet ediyorum sen benden üstünsün ama bir mevzu hakkında. O zaman diyoruz ki eşşuzuz yani şazlık şaz olma olayı bazen bir hadiste olabilir bir hadis hakkında olabilir bir hadis hakkında mukalele edilmiş iki taraf tarafından tamam bir hadis hakkında. Bazen böyle olur bazen de ayrı ayrı hadislerde de olabilir iki tane ayrı hadis var ama birbirine ters birisini birileri rivayet etmiş birileri birilerine rivayet etmiş.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 o zaman şazlıkta e, e, ravilerin tek bir hadiste ihtilaf etmeleri şartiyeti yoktur. Ravilerin tek bir hadis hakkında ihtilaf etme şartiyetleri yoktur. Ayrı ayrı hadislerde de ihtilaf edebilirler. Yani bilakis şaz başka bir hadiste de gelmiş olabilir bu şazlık. Mesela örnek verelim. Şimdi e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor burayı iyi dinleyelim anlamak için. Mevzucu fıkh ederiz bunu anlarsak inşallah. Şimdi bir hadis var Ebu Hureyre'den geliyor. Tamam hadisi işte Ahmed ibn Hammel, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace falan rivayet ediyor. Sünen'lerde yani. Diyor ki: "İza baqiya nisfun min şa ben Şaban fe la tesûmû." Şaban yarılan Şaban ayı yarılandım yar mı daha oruç tutmayın. Yani Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayın. Rivayeti var. Bu e, lahab asabi senediyle gelmiş. Yani senedi lahabs, fena değil diyelim bunu. Tamam senedi fena değil bu hadisin. Senedi fena değil. Tamam? Ama hadisi ne? Şabanın ikinci yarısından sonra oruç tutmayın. Şaban'dan sonra hangi ay geliyor? Çok Ramazan. O zaman Ramazan Şaban'dan sonra. Şaban Ramazandan önce. Tamam? Bunu anladık. Şimdi bu hadisin senedi ney? La besederler haline. Fena değil işte. Bu hadisin senedi. Tamam. Ancak sahihinde, Buhari'de ve Müslim'de bir hadis var. O hadis aklımızda tutalım. Tamam? Şimdi Buhari ve Müslim'de de bir hadis var. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisleri diyor ki, La tukdimu Ramazanı بِصَوْمِ يَوْمِنْ وَلَا يَوْمَيْنْ اِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَسُوْمُ صَوْمًا فَلْيَسُمْهُ Hadis Bukhari Müslim hadisi. Muttefakun aleyh. Tamam. Hadis ne diyor? Diyor ki, Bir gün ve iki gün evvelden oruç tutmak suretiyle Sakın Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Bak şimdi, Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Ancak bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutar olması müstesnadır. Böyle bir kişi adet edindiği orucu varsın tutsun diyor Nebis Asile. Yani ne diyor? Ramazandan önce bir veya iki gün önce tabir yani kabı olarak söylüyorum. Bir veya iki gün önce oruçlu olmayın. Yani Şaban ayında işte 28-29'unda vesaire mesela oruçlu olmayın. Yani bu e, Ramazandan son iki yani Ramazandan bir gün veya iki gün önce Şaban'ın hangi kısmına denk geliyor? İkinci yarısına. Hmm. Tutmayın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ancak bir kişinin adet olarak tuttuğu Bu adam bir gün yiyor bir gün içiyor vesaire Bu adam bu adam tutabilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yani Ramazan'dan bir gün iki gün önce de olsa tutabilir O yüzden zaten diyor ya hadisin sonunda Böyle bir kişi adet edin diye orucu varsın tutsun Şimdi ilk hadiste ne dedi Şaban'ın ikinci kısmında oruç tutmayın Hadis senedi fena değil Ve sünenlerde geçiyor Bukhari'deki hadiste ne dedi Sizden önce Ramazan'ın bir gün, bir gün veya iki gün öncesini oruçlu, oruçlu geçirmeyecek. Ancak adet olarak tutuyor ya bir insan. Bir gün yiyor, bir gün içiyor veya tamam böyle. A adet olarak adet edilmiş tutuyor. Bu insan tutabilir. O zaman bu hadise göre, bu ve Müslim'deki hadise göre evet. adet edinen bir insan, orucu adet edinen bir insan ikinci yarısını oruçla geçirebilir. Evet. E şimdi muhalefet etti. İkinci hadisin de senedinde sahillik var. Yani senedi muttasıl mesela. Senedi la be değil. Ama bu hadiste manu olarak muhalefet ediyor. Şaz. Deriz ki burada şazdır. Neden? Çünkü sahiheyn her zaman sünenlere mukaddemdir. Evet. Yani Bukhari Müslim, işte Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet ibn Hanbel, işte İbni Mace bunlara mukaddemdir. Bunlardan önce. O yüzden diyoruz ki sünnenlerdeki bu hadis Allahu Alem şaz kalır. Tamam. Çünkü ikinci hadisi Bukhari Müslim'deki yani bu hadisi alırsak deriz ki bu hadis net bir şekilde delalet ediyor ki Şaban ayının yarısından sonra yani ikinci yarısında oruç tutmak caizdir. Evet. Değil mi? Bu hadis Bukhari Müslim hadisi. Ancak ilk hadisi alırsak ne deriz? Şaban'ın yarısından itibaren nehi başlar deriz. Tamam. İşte bundan dolayı İmam Ahmet burada Bukhari Müslim'deki hadisi alıyor. Ee, sünenlerde olan o hani Şaban'ın yarısından sonra orucun nehiyle alakalı olan. O sünenlerdeki rivayetin şaz olduğuna hükmediye İmam-ı Ahmet. Evet. Tamam. İmam-ı Ahmet de bu. Çünkü e, bu hadis sahihinde yani cevazına dair hadis sahihinde edilmesine dair hadis sünenlerde. Sahihinde, sahihinde her zaman sü, e, sünenlere mukaddemdir. Önüne geçilir. Önce gelir sünenlerde. Tamam Yani sahihinde olan Rivayet her zaman sünenlerde olan rivayetten daha ercahtır. Yani tercihe daha çok şayandır. O zaman diyoruz ki, sayı hadisin şartlarından bir tanesi de neymiş? Şaz olmaması. O zaman iki şart anladık. Ne? Senedi muttasıl olacak. Onu açıkladık. Ne demek senedi muttasıl olması? İki, şaz olmayacak. Değil mi? Şazı da anlattık. Ve şaz nerelerde olur? İşte sayıda olur, adalette olur, güvenilikte olur vesaire. Bunları da anlattık. Örnekler de verdik. Tamam mı? O zaman iki, iki şart saydık. Senede muttasıl olacak ve şarj olmayacak. Yani sika ve adil bir kişi hadis rivayet ediyor. Ancak adalette ve sikalıkta kendisine eşit olan iki kişi kendisine muhalefet rivayet ediyor. İki kişi bak burada. Ne deriz burada? Yani tekrarlıyorum. Mesela sika ve adil bir kişi bir hadis rivayet ediyor. Ancak adalette ve sikalıkta yani kendisiyle eşit olan ve yani kendisiyle eşit durumda olan iki kişi kendisine yani bir rivayet ediyor ve kendisine muhalefet ediyor. Ne diyoruz burada? Ne deriz burada yani? Deriz ki ilk hadis şarjdır. Rivayet eden adil olsa dahi. Sayıncığım. Adil olsa dahi. Tamam mı? Ve yine bir kişi mesela bir rivayet etse. Bir kişi bir rivayet etse. Ve başka biri bu kişinin rivayetine muhalif bir şey... Rivayet etse ve bu kişi de adalet ve dapt yani ezber hafıza e, yönünden daha güçlü ise yine ne deriz? Birincisi şaz olur. Tamam. Ancak burada önemli bir şeye dikkat etmemiz lazım. Önemli bir nokta var burada. Diyoruz şaz çeşitlerinden bir tanesi de din, dinde zorunlu olan bir şeye muhalefet etmemesi. Aran abi burası çok önemli. Yani burayı anlarsak bazı işgaller çözülebilir. Yani bazen şaz şöyle de şaz olabilir. Bir rivayet var dinde bilinmesi gerek ge bilinmesi zorunlu olan şeylere muhalefet ediyor. Yani kesinlikle ka ümmet katında sabit olmuş, mukarrar kılmış ve hakkında hiçbir şek ve şüphesi olmayan bir meseleye muhalefet eden bir rivayet geliyor ve bakıyoruz ki o rivayette. Şey var, ee, ravilerinde it, mu, senedi muttasıl bir sorun yok falan ama dinde kesinleşmiş ve bilinmesi zararı olan bir şeyi mukalefet ediyor. O zaman da o hadis şazılır. Yani düşün ki mesela göz geldi örnek. Senedi muttasıl ama hadiste öyle bir laf var ki diyor ki Allah'tan gayesinde secde edebiliyorsunuz, edebilirsiniz, attım. Tamam Bakıyoruz şimdi senedinin rivayetine, hadisin rivayetine. Senedi ne? Muttasıl. Ama bu hadis neye mukalefet ediyor? Ya Kur'an'ın tabiri yapsa ruhuna muhalefet ediyor, Sünnet'in ruhuna, Peygamberlerin tevhidinin kendisi için gönderilmiş olan uluhiye tevhidinin ruhuna muhalefet ediyor bu hadis. Senede ne kadar mutasall olursa olsun bu da şahs kısmındandır. Bak burası çok önemli, tamam? Burası çok önemli. Yani düşün ki yıllardır ümmet et, ittifak etmiş, icma etmişler Allah'tan gayrısında ibadet edilmez, Allah'tan gayrısından yardım istenmez vesaire böyle rivayetler var. Tutuyoruz. Uçta bucakta bir tane rivayet getiriyoruz. Yüzlerce rivayete muhalefet etmiş. Mana olarak dinin ruhuna ters. E senede sahih diye biz bunu senede mutlasıl diye bunu alalım. Böyle bir şey olmaz. Bu da şans kısımlarındandır. Tamam Burası çok önemli. Bunu çözersen bazı işgalleri çözersin. akide, de, kutada vesaire tamam Burası çok önemli. Yani ilim talebesi için çok önemli. İlim talebesi için bu özellikle çok önemli. Yani sana bir, bir hadis arz olunuyor. Sen de senedine bakıyorsun bunu. Sana bir hadis arzolunuyor. Sen de bunun senedine bakıyorsun senede mutlasıl. Baktın ki rica, ricallere sika güvenilir. Tamam. Ancak metine baktın tamam ravilerini hallettin tamam bunda bir sorun yok. Bir de baktın metine hadisin kendisine. Ne diyor bu hadis manu olarak? Bir de hadise baktın. Muhalif yani dinde yani kendisinden daha evla olan yani dinde zararı olan bir şeye muhalefet ediyor bu hadis. O zaman deriz ki sen bu hadisi bu hadis sahih değildir diye hükme hükmetmen lazım. Hükmü beyan etmen lazım burada. Tamam? Anladık inşallah burayı da. Evet. Şimdi mesela şöyle bir söyleşi yapıyoruz kendi için kendim böyle bir şöyle şey yapıyorum. Mesela birisi derse ki: "Senedi muttasıl. Şimdi şaz hakkında şimdi bunları anladıktan sonra birisi geliyor dese ki bize. Senedi muttasıl. Yani bir kopukluk yok. Hepsi birbirinden almış. Ve ravilere de sika, güvenilir. Ve adaletli de diyoruz. Yani böyle olduğu halde nasıl olur da sahih olmadığına hükmedilir. Çünkü Şaz'a Şaz dedik ya senedi muttasıl, ravilere de sika, güvenilir. Ve adaletli. Olduğu halde bazen hadis reddedilebilir. Neden? Kendisinden daha evla olana muhaleve ettiği için. Peki nasıl sahih olmadığını o zaman hükmettik ki? Madem ki bunun senedi muttasıl, ravilere adaletli, güvenilir. Tamam mı? Burada deriz ki, çünkü kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet bulunmaktadır deriz burada. Böyle soran bir kişi şimdi. Abam geliyor bize soruyor. Kafası karıştı. Biz ona ne deriz ki? Ne deriz? Senin söylediğin tamam senedi mutlasıl ravilere de sika adaletli ancak kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet var. O da nedir? Şaz illeti. Şan, yani hastalığı. Tamam Bak buraya kadar anlattık mı? O zaman bak ne dedik ama dikkat et Erhan abi. Dedik ki kendisinde şaz olma illeti var. O zaman hemen üçüncü bir şey daha getiriyor getiriyorsa hadisin şartlarından kendisinde illet bulunmayacak. Bu illet şaz olma illeti olur başka bir illet olur. Bir sürü illet vardır. Evet. O zaman üçüncü şartı illet de olmayacak. Tamam senedi muttasıl olacak. Evet. Tamam ee, senedi muttasıl olacak. 2 şaz olmayacak. Üç, kendisinde illet bulunmayacak. Mesela şaz olması illetlerden bir tanesidir. Başka illetler de var, tamam mı? Peki illet ne? Onun tarifini kısa Diyoruz ki, ''Hiye sebebun yegdehu fi sıhhati hadisin zahiruhu es-sihhatu'' İllet ne demek? Yani hadiste illet olmayacak. Ne demek? Yani hadisin sıhhatine halal getirecek, hadisin sıhhatine leke getirecek, yani zahiri sahih olan bir hadis düşün. Zahiri sahih olan e, bir hadis düşün. Buna leke getirecek bir sebebin, buna halel getirecek, e, yani sahiline halel getirecek bir sebebin bulunmaması demektir illet. Bunda yüzlerce sebep olabilir. Yüzlerce sebep olabilir. illetli olmasını. Ancak bu illet, işte burada çok önemli var, bu illet ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlara zahir olabilir. Çünkü hadis iliminde en zor, en ilmi ve en zor içinden çıkılabilen noktalardan bir tanesi hadiste illeti yakalama olayıdır. İllette ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlar illet hükmünü ortaya koyabilir. Mesela bunların en başında gelen, en alimlerinden İmam Darü Kutni Dar Kut mesela illet mevzusunda meşhurdur dehşettir yani. Allah rahmet etsin. Tamam. Evet. O zaman diyoruz ki menzumenin ilk kısmında bizim yazdığımız evvelu's sahihu ve huwa ma ittassal isnaduhu ve lem yushaz bu kısmında birincisi sahih senedi muttasıl olacak is, is, isnadı muttasıl olacak şaz olmayacak ve illet olmayacak. İşte bu üç kısmında kaç tane şey zikrettik o zaman? Hadisin 3 tane şartını zikrettik. Bu kısımda sayı hadisin 3 tane şartını gördük ve işledik. Açıkladık ve şerh ettik. Tamam? Birincisi neydi? İttisal-ü senet derin buna. Senedin muttasıl olması. Yani munkate olmaması, kopuk olmaması. İki, en yekune salimen mine şudûf. Yani şazdan salim olması. Yani şaz olması. Şaz hastalığından arınmış olması. En yekune şa, en yekune salimen min illetil kadihâ. Ve kadih bir illetin bulunmaması kadih bir ille şimdi bazı illetler vardır bu tesir etmez. Yani böyle kadih illetten maksat böyle pis bir illetin bulunmaması. Tamam? Evet. Şimdi menzumenin hani e, dersin başında da okuduk ya makamlı bir şekilde ikinci kısmını şimdi buraya alalım. Tamam mı? İkinci kısmını alalım buraya. Çünkü daha e, sayı hadisinin beş şartı var. Üç şartını açıkladık. Şimdi ikinci kısmında, menzumenin ikinci kısmında diğer iki şartını anlatıyor. Diyor ki, yer vihi. Yer vihi. Adılün. Adılün. Yer vihi. Adılün. Dabitun. Yarvihi adolun da betun an mislihi an mislihi mislihi. Muğtemadun fi zaptihi ve nüqlihi muğtemadun muğtemadun fi zaptihi ve nüqlihi. Hı hı. Tamam. Evet, mana verelim. Şimdi ilk menzumenin ilk başı neydi? Tam mana vereceğiz şimdi. Tamam? أولها الصحيح وهو متصل. dedik. birincisi sahihtir. Vahve o ma ittasıl olmuştur, ittasıl olmuştur. isnadu isnadı Ve lem yuşaz, şaz olmamıştır. Ve eyuğal ve illet yoktur. Şimdi ikinci kısmı. Yervehi onu rivayet ediyor. O sayi hadisi, Adulun adaletli birisi, Dabitun daptı olan, an mislihi, kendi gibisinden, an mislihi, yani misli gibisinden, muhtemdun itibat edilen kişidir bu. İtibat ediliyor yani. Fi daptihi, daptı, daptında itibat edilen ve naklihi, ve naklinda itibat edilen bir kişi güvenilen yani. Tamam? Evet. Buna mana vereceğiz şeyden sonra inşallah. Tek tek yazarsın. Tamam. Tamam. O zaman şimdi bu ikinci kısımdan ne anlıyoruz abi? Diyor ki Yervihi adlun dâbitun en mislihi Onu rivayet ediyor. Yervihi Burada sayı hadise giriyor. Her Onu rivayet ediyor kim? Adulun adaletli birisi. O zaman hemen dördüncü şartı getiriyoruz. Neydi? Evet. Ravinde adalet, adalet olacak. Ravi, lavilerin adaletli Olması. Peki adalet ne? Adalette ne aranır? Ama şimdi adalet illa bizim sosyal yaşantıda insanlara atfettiğimiz adil sıfatı kast hadiste sadece. Çünkü bir insan vardır, fasıktır mesela. Ama e, e, söz söylerken adil olabilir. Doğru mu? Olabilir. Ama e, fasık kişiden de o zaman haber alabiliriz der miyiz adildir diye? Değil. O zaman hadis iliminde adalet farklıdır. Bizim sosyal yaşamda insanları vasfettiğimiz adaletten biraz daha farklıdır hadisiminde. Tamam, iki sin yeri ayrıdır. O zaman adalet şu. Alimler şöyle tarif ediyor: Huwa Rabi Lizi, yahmi sifatin, ha yahmi sifatin, ta'hi lo sahibeh ala takwa, wa jtinah bil adnas, wa ma yuhlu bil maruati inna nas. Yani bu şöyle bir abi, bazı sıfatlar taşıyor ve bu sıfatlar kendisini takvaya iten sıfatlar. Bak ravide aranan şartlar. Bazı sıfatlar var bu ravide ve bu, bu sıfatlar kendisini takvaya taşıyan sıfatlar. Abit vesaire tamam mı böyle zikreden gibi mesela. Vacitina bil ednas ve kötülüklerden sakındıran sıfatlar. Ve şahsiyetini yani insanların katında şahsiyetini zede, zedelemeyen sıfatlar. Ad adil, adilden kastımız budur. Tamam. o zaman diyoruz ki ravi adil adaletli olacak şartlarından bir tanesi de tamam. fasık ise saydığımız vasıfların dışında kalıyor otomatikmen fasık saydığımız vasıfların dışında kalıyor yani fasık hadis ilminde adil değildir çünkü hadis ilmindeki adaletle bizim anladığımız adalet arasında biraz fark var fasık adil değildir Fasık sözünde çok doğru olan biri bile olsa hadis ilminde adil sınıfına kesinlikle girmez. <gülüyor> Çünkü hadis ilminde adalet dendiği vakit yani adalet denliği an doğru sözlülük dışında bir de dinde istikamet üzeri olması aranır. Bak burası çok abi. Şimdi fasıkta fasının sözünde doğruluk var diyelim Ne eksik kaldı? Dinde istikamet üzeri olması eksik kaldı fasık. Tamam, Çünkü neden? Fasık her ne kadar doğru sözlü de olsa fasık hangi haberle konuşacak bizim mevzumuzda alakalı? Dini bir mevzu, dini bir rivayet yapacak mesela değil mi şimdi? Dini bir rivayet Çünkü bir rivayet gelecek bize. Nasıl fasık bir insan zaten dinle pek bir alakası yok, günah günah içinde bu olmuş. E dinle alakası olmayan bir insan dini mevzuları nasıl kavrayabilir? Nasıl e, doğru düzgün anlayatabilir ki? Değil mi? Ve zaten kendisi muhalefet ettiği şey kendi işine geldiği gibi de bu ne yapabilir bazen? E ee, hadisi rivayet edebilir. Mesela adam kötülük yapıyor. O kötülükleri örtbas etmek için bir rivayeti değiştirerek anlatır ki kendi kötülüğü örtbas edilsin vesaire. Tamam? Ya o yüzden e, istikamet üzere olması da aranır adaletli insanda hadis eliminde. Fasıkta da bu yoktur zaten. Buna delil ne? Mesela bakın. Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyuruyor? Ya eyellezina amenu iza ca'akum fasikun binaba'in fetebennu en tusibu kavmen bi cehalah fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Hucra suresi 6. ayet ne buyuruyor Allah'ın Eğer iman edenler, yani ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bir bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Şimdi Allah, Allah azze ve celle fasık adaletli olabilir değil mi bizim anladığımız manada yani hadis ilmindeki manada değil. Sözünde adil olabilir, değil mi? Adil bir şekilde bir şeylerin nakledebilir. Ama buna rağmen Allah azze ve celle ne yapıyor? Fas'ın haberinin araştırılmasını istiyor. Direkt yani burada yani burada görüldüğü üzere Allah Fas'ın haberinin araştırılmasının gerekliliğini emrediyor. Bak emrediyor. Fetevyin emrediyor. Fas'ın haberinin araştırılmasını emrediyor. Bu da Fas'ın haberinin makbul olmadığına delildir. Adil olan ise ancak adil olanın ise nedir? Haberi makbuldur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? "Eşhidu ve adilin minkum." İçinizden adaletli iki kişiye şahit tutun. Adaletli. Bak şey aç. Talak Suresi ikinci ayeti bir aç abi. Talak 2. ayeti aç. İnşallah baştan sona bir oku. Bak ne diyor? Bak nasıl muhaddisler Nasıl alimler hadis usulünü yazarken Kur'an sünnetten istinbat etmişler? Kur'an sünnetteki Allah'ın bildirdiği vasıfları hadis ilmi üzerinde uygulamışlar. Yani nasıl bunlar muhadisler ki Allah'a hamdolsun böyle sağlam, sağlam kalıplarla, sağlam kaideler ve kurallarla ilmi ıslahları mesele üzerine bina ediyorlar. Oku bak şimdi Talak yani suresine. 2-3 beraber varmış. E tamam oku. Birden oku veya birden oku önemli değil. 1-2-3'ü oku. Bismillahirrahmanirrahim.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 İddet müddetleri doldurduklarında onlar ya meşru ölçüler içerisinde nikahı nikahınız altında tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişide şahit tutun. Bak şimdi. Adalet yeter buraya. Kadar. Adalet sahibi iki kişide ne yapın? Şahit. şahit tutun. Şimdi Allah adalet adaletlerin şahidinin şahitlik olduğuna ne yapıyor? Hükmediyor. Fasığın haberinin araştırılmasını emrediyor. emrediyor. Görüyor musun? Ya yani nasıl alimler istinbat ediyor hadis ilmi hakkında. Değil mi? Mesela eee inna cealnakekum ümmeten vesaten li tekunu şuhedae ale'n nas. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık insanlara şahit olasınız diye. Bak şimdi. Yani ben şahitlik ediyorum diyorum ki ben Ahmet'ten aldım Ahmet Sika. Tamam mı? Yani Ahmet Ali'den aldı. Ümmet geliyor diyor ki bu bu bu, bu, bu Raviler Sika. Şahitlik ediyorlar birbirlerine. Bu güvenilir, bu fasık, bu günahkar, bu yalancı vesaire. Tamam? Yani biz o zaman demek ki hadis usulü Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği kaidelerle, bizden istediği kurallarla beyan edilmiştir. O yüzden bugün bir hadis inkarsız. Yani diyor ki o ondan aldım diyor, o ondan aldım ne bileyim sahih. E o zaman Allah diyor ki iki tane şahit tutun. E o zaman birisi de çıkar der ki ya Rabbi ne bilelim o iki şahit içinden münafık olmadı. E bunun sonu gelir mi? Anlatabiliyor muyum? E zina edenlere dört şahit. E ya yalancıysa? Hadi adamlar hakikaten insanların gözünde adil görünüyor, sirka görünüyor ama tuttu an yalan yaptı. O an nefsini oydu bu dört tanesinden iki tanesi yalan attı mesela. Veya hepsi yalan attı. Olamaz mı? İnsan nefsini oyup ama buna rağmen Allah dört tane tutun diyor. Dört tane tuttum olay bitmiştir. Adamın kavası bile gidiyor dört taneden sonra yani. Dört tane şahit diyorsun Tamam mı? Adamın, e, adamı öldürüyorsun, rejim diyorsun yani. Bak bir insanın canının gitmesini dört şahitliği etiyor Ölüm kalım meselesinde. İyi birisi de çıkar der ki e, bu dört şahit ya yalan atmışsa o zaman al, al o zaman bu kaydıyla Kur'an'ı da inkar etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu kaydıyla Kur'an'ı da inkar etmemiz lazım. O değil. Allah sana diyor mu? Sensizlik güvenilir insan haberi alınır. Çünkü fasın haberi araştırılır. Mefhumul muhalefet adaletli insan haberinin araştırılması gerekmez. Aksi halde bunun sonu gelmez. Sen bana bir şey söyle Erhan abi muhabbet edelim ben gideyim peşinden arkandan kuyunu kadar gibi tabir edeceksen araştırayım acaba Eran abi yalancı mı değil? Değil. Sen benim güvenirsen adaletliysen ben Allah'ın dediğini yerine getirdim. Hadis usulünü Allah'ın dediği üzerine aldım. Bitmiştir olay. Tamam? Evet. Şimdi beyte dönelim. Ne dedik? Yervihi adulun da betun an mislihi. O, o hadi rivayet e, o zaman şu ana kadar kaç tane e, şey aldık? Kaç tane eee Dört tane aldık. Evet. Dört tane şart aldık. Birincisi senede muttasla olacak. Evet. İkincisi şaz olmayacak. şaz olmayacak. Üçüncüsü kendisinde bir kötü, bir kötü bir illet bulmayacak. Dördüncüsü raviler adaletli olacak. Buraya kadar aldık. Evet. Tamam. Ama biz ne diyoruz? Sayhadisin beş şartı var. Son şartı kaldı. Evet. Tamam. O da menzume menzume de var zaten. Yervihi onu rivayet eder kim? Adulun dabitun. Adaletli ve dabit olan bir kimse. Evet. Yani dabit ne? Dabit olan 1. bir kimse. Dabda şu aranır. Yani raviler ravilerin dabda olacak. Bunu rivayet eden ravilerde daft aranır. Ne bu dapt? Hüve kuvvetul hafıza derler alimler. Hüve kuvvetül hafıza. Hafızasının kuvvetliliği. Vel va'yu dakik. İnce kavrayış. Diyelim buna öyle tercüme edelim. İnce kavrayışların ince kavrayış bulunacak kendilerinde. Yani mesela anladıklarını kavrayabilecekler. Hani böyle düşün ki bir çocuk adaletli sözü Ama çocuk ne kadar kavrayacak? Hani 5 yaşında bir çocuk, 3 yaşında bir çocuk, Tamam. Husnul idrak fi tasrif el umur. Yani işleri çevirip çevirirken tamam mı? Husnul idrak bulunacak kendisinde. Ve sebat al el Hafız hı hıfsı üzerine sebat olacak bu. Tamam? Dapta bak. sebat edecek. Ve siyyanetu ma keteba munzut el tahammul. sema Tebliğ vel ve bu yazdığı andan itibaren yani o rivayeti duyduğu veya yazdığı andan itibaren birisinden rivayeti duyuyor ya. Duyduğu ve yazdığı andan itibaren ta ki bir dahakisine ulaştırıncaya kadar kendisinden sonra olan raviye ulaştırıncaya kadar onu koruması. Bak dapta neler aranıyormuş. Şey mi geliyor? Salah geliyor. Cenaze vardı değil mi? Evet. Hüve kuvvetü'l hafıza. Hafızasının kuvvetliliği. Vel va'yü'l dakik. İnce kavrayış. Husnul idrak fi tasriful umur. Yani düşün ki birisi var yaptığın ne olduğunu doğru düzgün bilmiyor. Tamam mı? Hani böyle. Ves-sebat alel hıfz. Hıfzı üzerine sebat. Vesiyanetu ma ketebe. Yazdığını koruması. Munzut tahammül. Yani onu taşıdığından, yani o andan itibaren. Tamam mı? Ve duyduğu andan itibaren ne, ne zamana kadar? Onu ulaştırıncaya kadar. Düşün ki bir, yani bak onu ulaştırıncaya kadar diyoruz bir sonraki raviye. Burası çok önemli kayıt. Neden? Çünkü düşün ki bir tane ravi işte daptı güçlü, hafızası kuvvetli, meseleyi kavruyor, tamam mı? Hafıza üzerinde sebat ve onu ulaştırmaya ulaştırmadan önce bir müddet önce bu artık yaşlılıktan veya çeşitli hastalığından dolayı ezberi gidiyor, zayıflıyor o zaman orada bakılır. Bunu ne zaman rivayet etmiş? Ezberi kötü olduktan sonra, daptı kötü olduktan sonra mı önce mi? Ona göre hüküm kazanır. Veya diyelim ki hadisi ulaştırana kadar biliniyor ki bu ravi e, e, bunda dapt sağlam bir şey yok. Elhamdülillah sapasağlam. Ama hadisi rivayetten bir müddet sonra bunun daptında zayıflık göründü. O zaman yine hadisi sahi. Neden? Neden? Çünkü rivayet ettiği ana kadar ulaştırdığı ana kadar bir sorun yoktu onda. Evet. Daptında bir sorun yoktu. Hadisi eda ettikten sonra yani ravisine bir kendisinden alan raviye ulaştırdıktan sonra, işittirdikten sonra bir müddet birkaç sene sonra atıyorum, evet. bu dapt olayında bir e, e, eksiklik sorun göründü, oluştu. sorun oluştu. Evet. Tamam? O yüzden diyoruz ki, kuvvetül hafiz, hafızasın kuvvetli, wawiud dakiq. İnce kavrayışın bulunması, husnul idrak, fi tasrif el-umur ve sevat al hıfz işte o ma كتب, yazdığını veya e, yazdığını, duyduğu veya taşıdığı andan itibaren ulaştırıncaya kadar koruması. Ulaştırıncaya kadar korudu, ondan sonrası önemli değil. Ondan sonrası zaten daptı da bozuk olsa sonraki rivayetler atılır zaten. O Önemli değil. Ama ulaştırdığı ana kadar daptında bir şey yoksa tamamdır. Tamam mı? O zaman beşinci şartı neymiş? Daptı sayı olacak. Peki ancak diyoruz ki dapt iki kısım. Dapt'ı ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki daptu sadr daptu sadri sadri dal harfiyle he? ama bu baştaki dat harfiyle daptu sadri ve daptul kitab iki kısma ayrılır. Yani ne demek bu? Yani ravinin daptu sadri ne demek? Sadr göğüs. Yani kalplerde onu dapt etmesi. Gö göğsünde kalbinde onu bilmesi. Yani ravinin duyduğunu duyduğunu istediği an söyleyeceği söyleyebilecek bir şekilde ezberlemesi. Yani ben ne? Mesela ben say hadisin şu an mesela e, e, tarifi benim e, daptus sadr olarak bende mevcut. İstediği zaman sorduğu zaman bir insan ezberlediğim için ne yaparım? Söylerim. Söylerim. Maiftasalasına du binakl davit ve la ille. Bak buna ne denir? Daptus sadr. Göğüslerde onu dapt etmek. Gönüllerde onu dapt etmek. Bir bu şekilde olacak. Dapt etme bu tamam mı? Yani ne demek? Şimdi bak dapt de şu da ayrılır. Ravi istediği zaman bunu söyleyebilecek konumda olacak. Yani böyle yarım yamalak ezberlemiş. Böyle şaşırıyor tamam mı? Bazen yanlış söylüyor. Bazen bir kelimeyi eksiltiyor. Bazen fa şaşırıyor fazla konuşuyor. Böyle olmayacak. O yüzden diyoruz ki daptus sadır da şu aranır. Ravinin duyduğunu istediği zaman söyleyebilecek. Yani duyduğu şeyi tamamını aynı şekliyle istediği zaman söyleyebilecek bir şekilde dapt etmesi, ezberlemesi. Tamam Buna Daptur Sadr kısmı. Evet. Bir de Daptur Kitap kısmı var. Bu ise Ravi'nin o duyduğu andan itibaren yazdığı rivayet var ya, yani o yazdığı rivayeti veya rivayetleri ta ki iade edinceye kadar olduğu gibi koruması. Yani bir Ravi bir duyuyor bir, bir hadis, bunu tutuyor yazıyor. Tamam mı? Yazdığı rivayetleri, yani rivayet veya rivayetleri işte ya bir tanedir ya birkaç tanedir, önemli rivayetleri, ta ki o rivayetleri birisine iade edinceye kadar olduğu gibi koruması. O yazıları, evinde bir yerde saklayacak, olduğu gibi koruyacak ona, çok dikkat, özen gösterecek. O, ve o, Ancak o rivayetleri de korumayacak herhangi bir kişiyle de teslim etmeyecek. Ki, çünkü düşün ki o kişi üzerinde bir değişiklik yapabilir, tamam mı? Veya öyle o ulu ortada bırakır birileri üzerinde değişiklik yapabilir tamam mı? Daptul kitap bu demek işte. Yani Ravi'nin o yazdığı rivayeti, o yazdığı rivayetleri ta ki iade edinceye kadar olduğu gibi koru, koruması ve o rivayetleri koruyamayacak herhangi bir insana teslim etmemesi. Ki bu ki teslim edecek şu üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması için. Ha, ama teslim edeceği kişi de kendisi gibi birisiyse ve koruyacak kişiyse teslim eder o ayrı bir bab. Mesela buna e, e, e, Mukaddimet İbn-i bu malumata değiniyor. Hadis uslunda e, kaynak bir kitaptır o. Tamam mı? Evet. Ancak burada önemli bir şeye dikkat çektirelim. Burada Dab olay, olayında aslında e, kişinin hiç unutmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Yani hiçbir şeyi zerre kadar unutmayacak diye bir şey söz konusu olmaz. Böyle bir insan olamaz zaten. Böyle bir insan yok yani. Evet. Ezberinin zayıf olmaması aranır. Çünkü az bir şey zayıflığın olması, çok küçük bir şeyin olması bir zarar vermez ki. O da zaten Hasan kısmı var ya. Bir dahaki derste gelecek. O kısımda o işlenecek zaten. O yüzden böyle hiç ezberleme, hiç unutmaması diye bir şey aranmaz insanda yani karşı tarafta. Burası, Buraya da dikkat çekti diyorum, Tamam Hasan'da bunu biraz daha açarız inşallah. Tamam Evet. Peki o nazımda geçti ya. Anmislihi kısmı. Hani Yervihi o sayı hadisi rivayet edecek. Adlun, dabitun, adaletli dabitli birisi. Anmislihi kısmı. kendi mislinden. Yani ne demek bu? An mislihi yani adaletli adaletli ve daptı olan ravinin kendisi gibi adaletli ve daptı iyi olandan alması olacak. Yani an mislihi kısmında yani bir adaletli ve daptı iyi olan bir ravi var. Kendisi gibi adaletli olan ve daptı yerinde olandan alıyor. Böyle olması aranır. Tamam mı? Yani mesela kendisinden öncesi fasık veya kendisinden öncesi ezberi zayıf bundan alıyor böyle bir şey olmayacak. Bütün ravilerde bu söylediğimiz dapt dolayı olacak. Adalet, sıdık olacak vesaire tamam mı? Bu ravilerin sonuna kadar böyledir. O zaman en son olarak beş şart sayıyoruz, bitiriyoruz. Birincisi ittisalü senet. Senedi mutlu olacak diyoruz. İkincisi en yakuna salimen mineşudûz. Şaz olayından salim olacak, kurtulmuş olacak. Yani şaz olmayacak. Üçüncüsü, en yekûne sâlimen minel illetil qâdiha. Kötü bir illetten, zarar vereceği bir illetten salim olacak, kurtulmuş olacak. Kendisine illet bulunmayacak yani. Dördüncüsü, ravilerde adaletli olacak ve dap sahibi olacaklar. Tamam mı? O zaman son bir ıslahi manası veriyoruz sayı hadise. Bitiriyoruz dersi inşallah. Fıkha geçeceğiz. Sahih hadis ma ittassala seneduhu bi naqli al-adl al an mislihi ila muntahahu min ghayri shuzuzin ve la illah. hadis budur. Ma ittassala seneduhu senedi muttasıl olan bi naqli nakil ile adli daveti adaletli ve dabtı dabtı olan kişinin nakletmesiyle an mislihi kendi gibisinden kendi gibilerinden ila muntahahu sonuna kadar yani bütün ravilere kadar min ghayri shuzuzin şaz bulunmadan ve ille, ve illet bulunmadı. Vallahi